Ve ebeveynlerimle Viyana'ya, Berlin'e, Alplere ve Bohemya ormanlarına, Kuzey Denizi'ne ve Balt'a ya yaptığımız seyahatler, öylesine uzak yerlerdi ki bunlar, başka gezegenlere taşındık sanırdım. Bir seyahate çıktığımız zaman trenin ilk düdüğü, tekerlerin ilk takırtısı, ileride kendilerini açığa vuracak harikuladeliklerin düşlemi içindeki yüreğimi durdururcasına hoplatırdı. Ve oyun arkadaşları, oğlanlar ve kızlar, bir oğlan kardeş ve bir kız kardeş ve sayısız kuzenler. Ve kasvetli, fazla sıkıcı olmasa da yine de kasvetli okul günlerinden sonra muhteşem ve özgür pazar günleri, şehir dışında kırlarda yürüyüşler ve kendi yaşınızda hoş bir kızla ilk gizli buluşmalar ve insanın yüzünde ancak saatlerce, saatlerce sonra silinen garip, alışılmadık bir utanç ve heyecan pembeli. Hatırlaması bile hoşnutluk veren mutlu bir çocukluk. Ebeveynlerim rahat koşullarda yaşadılar ve kendilerini daha çok çocuklarına adadılar. Annemin sakinliği ve o telaşsız sessizliğiyle, sonraları benim zaman zaman en olumsuz şartlarda bile yabancı ve alışılmadık olana kolayca intibak etmekte gösterdiğim yatkınlık arasında derin bir ilişki var sanırım. Ama babamdaki iç huzursuzluğun da bende yansımadığını söyleyemem tabi. Babama anlatmak gerekseydi bu ince yapılı, orta boylu, esmer tenli, kara ve ateşin gözlü adamın çevresiyle pek uyumlu biri olmadığını söylerdim. Babam ilk gençliğinde kendini bilime, özellikle de fiziğe adamayı düşlemişti. Ama bu düşünü hiçbir zaman gerçekleştirememiş ve sonunda bir avukat olarak kendini tatmin etmek zorunda kalmıştı. Keskin zekasına uygun bir alan sağlamış olması gereken bu meslekte oldukça başarılı olmasına rağmen kendini hiçbir zaman bütünüyle bu işe verememiş ve belki de asıl ilgi duyduğu alanın dışında kalmış olmak duygusu onun sürekli bir yalnızlık içinde yaşamasına sebep olmuştu. Babası o vakitler Avusturya'nın Bukovina eyaletinin baş şehri olan Zernowitz'de bir ortodoks hahamıydı. Onu son derece zarif elleri ve uzun, beyaz bir sakalla çevrili tutkulu yüzüyle, kibar bir adam olarak hala hatırlıyorum. Hayatı boyunca boş zamanlarında uğraştığı matematik ve astronomiye duyduğu derin ve uzmanca ilgi yanında, büyük babam aynı zamanda bölgenin en iyi santranç ustalarından biriydi. Kendisi de ünlü bir santranç ustası olan Grek Ortodoks psikoposuyla uzun süren dostluklarının temelinde de bu yatıyordu sanırım. Bu iki usta santranç oyuncusu akşam vakitlerini çoğu zaman santranç tahtasının başında birlikte geçirirler ve santranç seanslarını kendi dinlerinin metafizik ilkeleri üzerinde tartışarak bitirirlerdi. Bu zihniyetiyle büyük babamın, oğlunun, babamın bilimden yana duyduğu eğilimi hoş karşılayacağı umulabilirdi. Fakat görünüşe bakılırsa, büyük babam daha başından büyük oğlunun, ailede kuşaklarca geriye doğru uzanan hahamlık geleneğini sürdürmesine karar vermiş ve bu nedenle babamın kendisine başka bir meslek düşünmesini kesinlikle reddetmişti. Vaktiyle ailenin şerefine sürülen kara bir leke, amcalarından birinin bıraktığı kötü hatıra, büyük babamı bu kararında daha da ısrarlı kılıyordu belki de. Bu amca, Aile geleneğine ihanet etmekle kalmamış, ayrıca atalarının dininden de dönmüştü. Bu, ismi hiçbir zaman yüksek sesli anılamayan, efsanevi amca da, aynı sıkı aile geleneği içinde yetiştirilmiş görünüyor. Daha çok genç denebilecek bir yaşta, tam icazetli bir haham olmuş ve görünüşe bakılırsa, sevmediği bir kadınla tezelden evlendirilmişti. Hahamlık mesleği o günlerde yeterli bir gelir sağlamadığı için, kürk ticaretiyle gelirini takviye ediyor ve bu nedenle her yıl işi gereği Avrupa kürk ticaretinin merkezi Leipzig'e zorunlu bir seyahat yapıyordu. İşte o uzun seyahatlerinden birindeydi. O zaman hemen hemen 25 yaşındaydı. 19. yüzyılın ortasındayız. Atlı yük arabasıyla yola çıkmıştı. Götürdüğü kürkleri her zamanki gibi Leipzig'te satmış Ama bu sefer her zamanki gibi evine döneceğine atları ve arabayı da orada satıp saçını sakalını kesmiş ve arkasında sevilmemiş bir zevce bırakarak İngiltere'ye gitmişti. Geçimini bir süre el işleri yaparak kazandı. Geceleri de astronomi ve fizik çalışıyordu. Söylenenlere bakılırsa zihni yeteneğini fark eden bir patron onun çalışmalarını Oxford'da sürdürmesini sağlamıştı. Birkaç yıl sonra Oxford'dan geleceği parlak, genç bir bilim adamı olarak mezun olan bu eski haham, aynı yıllarda Hristiyanlığı benimsemişti. Yahudi karısına boşanma mektubunu gönderdikten kısa bir süre sonra da, Gentiller, putperest, musevi olmayan arasından bir kız seçmişti evlenmek için. Ailemizde onun sonraki hayatı hakkında bir astronomi bilgini olarak oldukça parlak bir üne kavuştuğu, Üniversitede öğretmenlik yaptı ve ömrünün son yıllarını bir şövalye olarak tamamladığı dışında pek fazla bir şey bilinmezdi. Bu ürkütücü örnek öyle görünüyor ki büyük babamı, babamın gentile bilimlerden yana duyduğu eğilime karşı son derece katı bir tutum benimsemeye etmişti. Babam bir haham olmalıydı. O kadar. Ne var ki babam öyle kolayca pes edecek gibi görünmüyordu. Gündüzleri Talmud çalışırken yardım almaksızın, Gizlice layık bir cimnazyumun müfredat programını izlemekle geçiriyordu. Bu konuda ailede tek sırdaşı annesiydi o zamanlar. Oğlunun bu gizli çalışmaları annenin vicdanı üzerinde bir yük yaratıyordu, yaratmasını. Ama onun cömert mizacı, oğlunu yüreğinde yatan arzuyu izlemek şansından yoksun bırakmanın da zulüm olacağı endişesini vermekten geri durmuyordu. 22 yaşında 8 yıllık cimnazyum programını 4 yılda bitirerek bakalorya imtihanına hazırlanan babam, bu imtihanı parlak bir başarıyla kazandı. Elde diploma, anne oğul bu korkunç haberi büyük babama çıtlatmaya cesaret edebilirlerdi artık. O an kopan fırtınayı gözümde canlandırabiliyordum. Fakat bu dramatik sahne, büyük babamın sonunda tamamen yatışıp, babamın hahamlık öğrenimini bırakıp, Bunun yerine üniversiteye girmesine razı olmasıyla noktalandı. Ne var ki ailenin mali durumu babamın o çok tutkun olduğu fizik öğrenimine devam etmesine müsaade etmiyordu. Bu nedenle hukuk gibi daha kazançlı bir meslek dalı seçmesi gerekiyordu. Ve o da böyle yaptı. Sonunda bir avukat oldu. Birkaç yıl sonra Doğu Galiç ya da Livov şehrinde, 1900 yılında ailenin üç çocuğundan ikincisi olarak doğdum ben. Babamın bu baskı altına alınmış ya da hedefine ulaşmamış tutkusu artık geniş çapta bilimsel yayınları izlemek alışkanlığında ve belki de biraz da meselelere gösterdiği ilgi öncelikle işin parasal yanında ya da başarılı bir kariyer yapma noktasında düğümlenmeyen ikinci oğluna yani bana karşı beslediği özel ama yine de açığa vurulmaktan dikkatle kaçınılan tutkunlukta da kendini gösteriyordu. Ne yazıktır ki Beni bir bilim adamı yapmak konusundaki umudu da gerçekleşmemiş bir tutku olarak kalmaya mahkumdu. Aptal değildim ama son derece kayıtsız bir öğrenciydim. Matematik ve tabii bilimler özellikle sıkıyordu beni. Zienkiewicz'in heyecanlı tarihi romanlarını, Jules Verne'in fantezilerini ve sonra, sonra da Wilke'nin şiirleriyle ve böyle buyurdu zer düştün çınlayan kadanslarını okumaktan sınırsız bir zevk alıyordum. Cazibe kanunu ya da elektriğin sırları bana Latin ve Grek gramerlerinden daha soğuk gelmiyordu. Bunun için de bu derslerde her zaman ancak canımı dişime takarak biraz ilerleyebiliyordum. Bu durum babamda büyük bir düş kırıklığı yaratıyor olmalıydı. Ancak benim tarihe ve edebiyata, hem Polonya ve hem de Alman edebiyatına duyduğum ilgiden öğretmenlerimin son derece hoşnut görünmeleridir ki, onu biraz olsun teselli edebiliyordu sanırım. Ailenin geleneğine uygun olarak evde özel öğretmenlerden İbrani dini irfanı üzerine köklü bir öğrenim gördüm. Bu, ebeveynlerimde görülen koyu bir dindarlıktan ileri gelmiyordu. Onlar, atalarının hayatını biçimlendiren şu ya da bu dinsel inanca yüzeyden bağlı görünen ama bu inançların öngördüğü uygulamaları hatta ahlaki ilkeleri ayakta tutmak için en ufak bir çaba göstermeyen bir kuşağa mensupturlar. Böyle bir toplumda din kavramının kendisi de başlıca iki tipik yaklaşıma indirgenmişti. Biri dini mirasa alışkanlıkla, sadece bir adet ve anane olarak, bağlılık duyanların ritüellere dayanan katı yaklaşımı, öteki de dini kişinin zaman zaman yüzeyden doğruluyor gibi göründüğü, ama zihnen savunulması mümkün olmayan bütün öteki şeyler gibi taşımaktan gizli bir utanç duyduğu, Modası geçmiş, bir boş inançlar dizgesi olarak gören hızlı liberallerin alaycı, hoşgörülü kayıtsızlığı. Dış tezahürleri bakımından ebeveynlerimin birinci kategoriye girdiklerini söyleyebilirim. Ama babamın ikinci kategoriye, en azından belli belirsiz bir eğilim gösterdiği konusunda zaman zaman zayıf da olsa belli bir şüphe duymadığımı söyleyemem. Bununla birlikte babam ihtimal ki... Kendi babasına ve kayınpederine hürmeten, benim saatlerce kutsal metinler üzerinde çalışmam konusunda ısrarlı oldu. Bunun içindir ki ben 13 yaşlarında İbraniceyi sadece su gibi okumakla kalmıyor, ayrıca akıcı bir dille konuşabiliyordum da. Buna ek olarak Aram diliyle de oldukça derin bir tanışıklık sağlamıştım. Sanırım sonraki yıllarda Arapçayı kolayca öğrenmemde de bunun yardımı oldu. Eski Ahidi orijinalden öğrendim. Mişna ve Gemara Yani Talmud metni ve yorumları artık çok bildik şeylerdi benim için. Babil ve Jerusalem Talmudları arasındaki farklılıklar üzerinde büyük bir güven ve yeterlikle tartışabilirdim. Ve sonra sanki meslekten bir haham olmak yazgımmış gibi kitab-ı mukaddesin karmaşık batını tenkit ve tefsirlerine yani targuma verdim kendimi.